ve bilhassa gecelerde tecelli avladıkları ifade ediliyor. Tecelli avı ne demektir? Tecelli nasıl avlanır? Cevap Tecelli bilindiği ve yerinde de ifade edilmeye çalışıldığı üzere, sağlam bir kulluk münasebeti içinde bulunan hak yolcusunun, Allah'ın hususi lütuflarına nail olup, iç alemiyle aydınlığa ermesi, Hak'tan gelen marifet nurları sayesinde kalbinde ilahi sırların açılıp belirmesi, ortaya çıkıp vicdanla bilinir, gönül gözüyle görülür hale gelmesi, sıfat ve esma-i ilahiyenin kendi hususiyetleriyle kalpte inkişaf etmesi gibi manalara gelir. Her hak yolcusunun istidat ve seviyesine göre bu sırları duyabileceği düşünüldüğünde, soruda dile getirilen bu hususun herkes için taşıdığı ehemmiyet kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sen av değil, avcı olmaya bak. Avlamak, elde olmayan bir şeyi yakalamaya çalışmak demektir. Bu ile olsa gerek, mevcudu bağlama ve mefkudu avlama denmiştir. Mefkud, elde olmayan ya da kaybedilmiş olan manasına gelir. İşte hakikate uyanmış ya da uyanma yolunda olan ruhlar, Cenab-ı Hak'tan gelen tecellileri, Esrar, varidat ve füyüzatı, marifet, muhabbet ve zevki ruhaniyi avlayabilmek için sürekli tetikte olur, Teakkus halinde bulunurlar. Hak ve hakikatten bir haber, gaflete mağlup olmuş kimselerse, ne esip duran tecelli rüzgarlarını hisseder, ne de gönül kaselerine bir varit, ya da bir feyiz koymanın heyecanını yaşarlar. Avlama tabirini daha başka hususlar için de kullanmak pekala mümkündür. Mesela ahlak-ı hasene, dinin ruhuna vakıf olma, Allah'ın ve kullarının haklarına riayet, bildikleriyle amel etme, ihlas ve ihsan şuuruna erme gibi, İlahi ihsanların avlanmasından da bahsedilebilir ki, bunlar çoğumuzun kıymetini tam olarak idrak edemediğimiz, değerler üstü değerleri haiz üstün vasıflardır. Ne var ki riya, süm'a ve yapmacık bir kısım davranışlar gibi öldürücü virüslerin avı olmuş, dolayısıyla da balansı bozulmuş bir kalple ne bunlardan? ne de az önce zikredilen güzelliklerden herhangi birini avlamak katiyen mümkün değildir. Dolayısıyla av peşinde olanların evvela şeytan ve nefsi emmare gibi düşmanlara av olmaktan kurtulmaları, bunun için de kalplerini sürekli pak ve temiz tutmaları iktiza eder. <Gülüyor> Av-tenha koylarda olur. Konunun ayrı bir yanı da şudur. Avlama daha ziyade insanların çok bulunmadığı, Ayakaltı olmayan, ıssız Tenha yerlerde olur. İnsanların sık sık uğradığı yerlere ise avlar kolay kolay gelmezler. Bu açıdan insan, kalbi ve ruhi hayatın enginliklerine açılmak, açılıp o enginliklere akıp gelen tecellileri avlamak istediği zaman, tenha koyları kollamalıdır. Elbette bu başkalarının bulunduğu mekanlarda tecelli avlanamaz demek değildir. Hatta denilebilir ki, cemaat halinde yapılan ibadetlerin insana kazandırdığı öyle varidat ve mevhibeler vardır ki, insanın tek başına onları elde edebilmesi mümkün değildir. Mesela bazen öyle olur ki, cemaat içindeki bir ferdin heyecan ve canlılığı, bütün bir cemaate heyecan ve canlılık kazandırır. Evet, hüşyar bir gönlün içten içe kaynayan o coşkun hali, topluluktaki durgun hissiyat ve heyecanı tetikleyip harekete geçirir. Kalbinin sesiyle namaz kıldıran bir imamın veya kemerbesteyi ubudiyet içinde saf bağlayıp namaza durmuş cemaatten herhangi bir ferdin kendini hıçkırıklara salmasıyla beraber birden bire her şey değişip umumi atmosfer büsbütün lahuti bir hüviyet kazanabilir. Dikkat ederseniz Hac esnasında bahsedilen bu hususun pek çok misaline şahit olabilirsiniz. Mesela Hazreti Ruhu Seyyidül Enam Aleyhi Ekmelü't Tehayyan'ın huzurunda muvacehe karşısında yaşananlar söylediğimiz bu hususa çarpıcı bir misal teşkil eder. Çünkü insan orada kendini Rabbine daha yakın hisseder. Orada yumuşayan kalpler bütün bütün rikkat kazanır, gözyaşları da çağlayanlar haline gelir. Kim bilir daha ne hislere, ne heyecanlara şahit olur o muvacehe. İşte kalplerin yumuşadığı ve tecellilere açık hale geldiği böyle bir mekanın ve o mekanda yaşanan apayrı zaman dilimlerinin mutlaka değerlendirilmesi, ve akıp duran o tecellilerin avlanması gerekir. Ne var ki insanların topluluk içinde gerçekleştirdikleri amellerde riya süm'a gibi hastalıklar kendini hissettirebilir. Hissettirip ilahi feyiz ve tecellilerin yakalanmasına mani teşkil edebilir. Evet, sizin açığa çıkan hislerinize, yükselen sesinize, Hatta bazen gözyaşlarınıza bile Bu öldürücü virüsler sirayet edebilir Nitekim İmam Gazali Hazretleri Ağlayan da kaybetti Ağlamayan da demek suretiyle Bu hususa dikkatlerimizi çeker Evet ağlamayan kaybeder Çünkü Efendiler Efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem Yaşarmayan gözden Allah'a sığınmıştır Öte yandan gözyaşlarıyla kendini ifade etme gibi riyakarca bir mülahazaya giren de ayrı bir hüsran ve kayıp yaşıyor demektir. Aley, Hak'tan akıp gelecek feyiz ve tecellileri yakalama heyecanı taşıyan samimi bir gönül, mümkün olduğunca tenha koyları kollar. Kimselerin bulunmadığı asude mekanlarda Rabbi ile baş başa kalmaya çalışır. Evet o, hiç kimsenin görüp duyamayacağı ıssız bir mekanda, kemer i ubudiyet içerisinde el pençe divan durur. Başını secdeye kor, kor ve bazen ikinci secdeyi unutacak kadar o secdede durur. O an kulun Rabbine en yakın olduğu anı yaşadığı şuuruyla, belki yüz defa, ''Sübhane Rabbiyel ala tesbih ederim yüce Rabbimi, her çeşit kusurdan münezzehtir o.'' der, kulluğunu ilan eder. Akıbeti ve ebedi hayatı adına endişe ettiği hususları, Rabbinin kelamıyla orada bir kez daha dile getirir. Belki yüz defa, ''Rabbena, La تُزِقْ قُلُوبَنَا Ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma diyerek dua dua yalvarır. Rabbim nefsime çok zulmettim. Ne seza ne beca işlere girdim. Ne olur bağışla beni gibi mülahızalarla içini döker. Kul bu şekilde teveccüh ettiğinde, Rabbi de ona teveccühte bulunur ve onun yönelişini katiyen karşılıksız bırakmaz. İşte denilebilir ki, bu hal bir yönüyle tecelli ablama hali, secdeler de pusuya yatıp tecelli avlamaya en müsait zaman dilimleridir.